Üniversitedeki Nur Şakirtlerinin Nur Hakikatının Fen Dairesi'nde fevkalade kıymetini takdir ettiklerine bir numunedir. Bismihi subhane ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekatuhu ebeden daima. Şu kainat semasının grubu olmayan manevi güneşi olan Kur'an-ı Kerim, şu mevcudat kitabı kebirinin ayatı ı tekviniyesini okutturmak Mahiyetini göstermek için şuaları hükmünde olan envarını neşrediyor. Ukulü beşeri tenvir ile sırat-ı müstakimi gösteriyor. Beşeriyet aleminde her fert hilkatindeki makasıdı ve fıtratındaki metalibi ve istikametindeki gayesini o hidayet güneşinin nuru ile görür, anlar ve bilir. O hidayet nurunun tecellisine mazhar olanlar, kalp kabiliyeti nispetinde ona ayinedarlık ederek, kurbiyet kesbeder. Eşya ve hayatın mahiyeti o nur ile tezahür ederek, ancak o nur ile görülür, anlaşılır ve bilinir. Şems-i ezelinin manevi hidayet nurlarını temsil eden Kur'an-ı Kerim, kalp gözüyle hak ve hakikati görmeyi temin eder. Onun için onun nurundan uzakta kalanlar, zulumatta kalırlar. Zira her şey, nur ile görülür, anlaşılır ve bilinir. İşte şu kitab-ı kebirin manevi ve sermediği güneşi olan Kur'an-ı Kerim'in nur tecellisine bu asrımızdan nur ismiyle müsemma olan Risale-i Nur'un şahsı manevisi mazhar olmuştur. O nurlar ki zulümattan ayrılmak istemeyen yarasa tabiatlı, gaflet uykusuyla gündüzünü gece yapan sefahetperest, aklı gözüne inmiş, zulümatta kalarak gözü görmez olanlara ve yolunu şaşıranlara karşı projeksiyon gibi nurlarını iman hakikatlarına tevcih ederek sırat-ı müstakimi büsbütün kör olmayanlara gösteriyor. Nur topuzunu ehli küfr ve münkirlerin başına vurup ya aklını başından çıkar at hayvan ol yahut da aklını başına alarak insan ol diyor. İlim bir nevi nur olduğuna göre Risale-i Nur'un ilme olan en derin vukufunu gösterecek bir iki deliline kısa işaret ederiz. Evvela şunu hatırlamalıyız ki Risale-i Nur başka kitapları değil, belki yalnız Kur'an-ı Kerim'i üstad olarak tanıması ve ona hizmet etmesi itibariyle makbuliyeti hakkında bizim bu mevzuda söz söylememize hacet bırakmıyor. Biz ancak ilim erbabı mabeyninde, Risale-i Nur'un değerini tebarüz ettirmek için ilaveten deriz ki, Risale-i Nur, şimdiye kadar hiçbir ilim adamının tam bir vuzuhla ispat edemediği en muğlak meseleleri, gayet basit bir şekilde en âmi avam tabakasından tut, ta en âli havas tabakasına kadar herkesin istidadı nispetinde anlayabileceği bir tarzda, şüphesiz ikna edici ve yakini bir şekilde izah ve ispat etmesidir. Bu hususiyet, hemen hemen hiçbir ilim adamının eserinde yoktur. İkincisi, bütün nur eserleri, Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerinin hakiki tefsiri olup, onun manevi icazının lemaları olduğunu her hususta göstermesidir. Üçüncüsü, insanların en derin ihtiyaçlarına kat'i delil ve bürhanlarla ilmi mahiyette cevap vermesidir. Mesela, vacibül vücudun varlığı ve ahiret, ve sair iman rükünlerini bir zerre'nin lisanı hal ve kal suretinde tercümanlığını yaparak ispat etmesi en meşhur İslam felsefolarından İbn Sina, Farabi, İbn Rushd bu mesleklerde bütün mevcudatı delil olarak gösterdikleri halde Risale-i Nur o hakikatları aynen bir zerre veya bir çekirdek lisanıyla ispat ediyor eğer Risale-i Nur'un ilmi kudretini şimdi onlara göstermek mümkün olsaydı, onlar hemen diz çöküp Risale-i Nur'dan ders alacaklardı. Dördüncüsü, Risale-i Nur, insanın senelerce uğraşarak elde edemeyeceği bilgileri, komprime hülasalar nevinden kısa bir zamanda temin etmesidir. Beşincisi, Risale-i Nur, ilmin esas gayesi olan rızâ-i ilâhî tahsile sebep olması, ve dünya menfaatine ilmi hiçbir cihetle alet etmeyerek, tam manasıyla insaniyete hizmet gibi en ulbi vazifeyi temsil etmesidir. Altıncısı, Risale-i Nur, kuvvetli ve kutsi ve imani bir tefekkür semeresi olup, bütün mevcudatın lisan-ı hal ve kal suretinde tercümanlığını yapar. Aynı zamanda iman hakikatlarını ilmel-yakîn ve aynel-yakîn ve hakkal-yakîn derecelerinde inkişaf ettirir. 7. Risale-i Nur bütün ilimleri cami oluşudur. Adeta ilim iplikleriyle dokunmuş müzeyyen kumaş gibidir ve şimdiye kadar hiçbir ilim erbabı tarafından söylenmemiş ve her ilme olan en derin vukufunu tebarüz ettiren vecizeler mecmuasıdır. Misal olarak birkaçını zikrederek heyeti mecmuası hakkında bir fikir edinmek isteyenlere Risale-i Nur bahrine müracaat etmesini tavsiye ederiz. Sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir. Bir kelebeğin midesini tanzim eden manzume-i şemsiyeyi dahi o tanzim etmiştir. Bir zerreyi icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudreti gayri mütenahi lazımdır. Zira şu kitabı kebiri kainatın her bir harfinin bahusus zihyat her bir harfinin her bir cümlesine müteveccih birer yüzü ve nazır birer gözü vardır. Tabiat, misali bir matbaadır, tabi değil. Nakıştır, nakkaş değil. Mistardır, mastar değil. Nizamdır, nazım değil. Kanundur, kudret değil. Şeriat-ı iradiyedir, hariciye değil. Sabit, daim, fıtri kanunlar gibi ruh dahi, alemi emirden, sıfat iradeden gelmiş ve kudret ona vücudu hissi giydirmiştir. Bir seyyale-i latifeyi o cevhere sadef etmiştir. Ve hakeza binler ve cizeler var. Elbâkî hu -el üniversite nurcuları namına, duanıza çok muhtaç Mustafa Ramazanoğlu. Halil İbrahim'in manzumesidir. Bismihi subhâne, ve im min şeyin illâ yusebbihu bihamdih. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ebeden Daime Zerremizi fartı Şefkatinle Şems-i Envarına Düşürdün Cehlimizle Enaniyetimizi Diyar-ı irfanına Düşürdün Madeni Nuhasımızı Potayı Fürkana Düşürdün Hayfaki O Potada Zünnar-ı Düşürdün Saray-ı Kâbi-i Erip tuğl Emelimizi Düşürdün makamı nuru tevhide varıp, habı hayalimizi düşürdün. Haremgahı ilahi de Süveyda hücresine yükümüzü düşürdün. Heyeti suretinin derunundaki manaya gönlümüzü düşürdün. Ta ezel sabahında vahdet namesini işittin, Leylai zaman Kays ile bir demde görüştün. Dost ikliminin lalesinin bağlarına eriştin, Vahdet-i sâkî midâdını sekâhum kevserine düşürdün. Olmasaydın ey Risale-i Nur bize sen armağan, çahı masiva nefs-i bel ederdi bizi heman. Dalaletten geçemez, küfür benliğinde kalırdık üryan. Hamden lillah katremizi bahri envarına düşürdün. Sendeki esrarı ı hak, savfeterâniyi söylesem, Gülvecindeki lahutbenini benini şerhu beyan eylesem, nuru Huda, mümine heda, dalalete seifi hem mı desem, Zülfikar ve asayı Musa ile münkirleri girdaba düşürdün. Aşinayi bezmi haktır risale-i nur talebeleri, nuru yazdan feyzi Kurandır cümlesinin rehberi. Bu aciz natuvan onların bir hakir kemteri. Halil İbrahim'e haki deri ali aba tam düşürdün. Elbaki hu Elbaki duanıza çok muhtaç günahkar kardeşiniz haki deri ali aba.